Nasrettin Hoca Korkuluk Yazan Ekrem Bektaş Yöneten Mehmet Burhan Genç Seslendirenler Nasrettin Hoca Erjuman Balakoğlu Nasrettin Hoca'nın karısı Elif Baysal İlyas Ersin Samer Rüstem Tarık Tibet Çocuk Yaşar Özdemir Ses Kayıt Ali Fırat Hanım Hu, neredesin? Hanım, duymuyor yahu? Hanım duymuyor musun? Duymuyorum hoca, duymuyorum. Ha iyi öylese. Ben de duyuyorsun da cevap vermiyorsun sandım. <gülüyor> Aman hoca, hiç duysam cevap vermem mi? Doğru, duysan cevap verirsin. E, ben daha kuvvetli seslediğim bari, belki duyar. Hanım Hu. Aa. Hoca, sen de şakadan hiç anlamıyorsun ama. Elbette ki duydum. Duymasaydım sana duymadım diyebilir miydim? Allah Allah, biraz karışık oldu yahu. Şunu tekrar söyle, duydun mu duymadın mı? Öff, duydum, duydum. Ne diyeceksen de bakalım hadi. Ee, şey diyecektim. Ne diyecektin? Dur acele etme, kafamı karıştırmaz. Düşünmek için fırsat vermiyorsun ki. Böyle şey heh, Benim eski şalvarlarımdan beni mi isteyecektim?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 peki ne yapacaksın bütün bu eskileri? Ha, korkuluk yapacağım. Hanım, korkuluk. Bu hali sen ekilleri kargalar yiyor demiyor muydun? İşte ekilleri yemeye gelen kargalar korkup kaçsınlar diye tavlaya korkuluk yapacağım. Aman dikkat et o kargalar çok akıllıdır hoca. Senin korkulunun yapmacık olduğunu fark ederler ha ona göre. Ha nasıl fark ederler hanım?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 Onlar senin gibi meşhur değil ki kargalar tanısın. Ama seni bütün kargalar tanır. Doğru yahu, meşhur olmak da iyi değil. <gülüyor> Korkuluk olmaya bile yaramıyorum ha. Ama sen yine de dediklerimi getir. Bakarsın bir işe yarar. Eğer işe yaramazsa başkasından bir şalvarla bir gömlek buluruz. O zaman kargalar tarlayı bir başkasına sattığımı zannederler ha. <gülüyor> Hay aklımla bin yaşa hoca İşte o zaman olur. Eğer tapu dairesinden soruşturmak akıllarına gelmezse tabi. <gülüyor> Amma yaptı yahu hanım karga mı bunlar yoksa sorgunlu fettişi mi? Hadi getir şu gömlekle çalmanı getir getir.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 Peki ya korkuluk senin durduğu gibi durur mu? Dediğin gibi korkuluğu bulsam karakola zaptiye lazım yaparım ben. Hı -hı. Hocam sen korkuluğa surat bile yapmamışsın. Ne kaşı var ne gözü. Lanım ben onu bilerek yapmadım illet efendi. Kargalarla fazla yüz göz olmasın diye. Ee sen bilirsin hocam ama bence bu korkuluk fazla iş görmez. Eğer iş görmezse ben de maaşından keserim. Korkuluğa da mı doğmadın hocam? Ooo emekliliği bile var. İyiymiş ya. <Gülüyor> ben sana vaziyetini bozma. Tarlaya korkuluk yerine seni dikeyim dedim ya. İyi dedim de hocam benden korkuluk olmaz. Çünkü hikaye bir yerde durmaz. Hadi bana eyvallah. Hadi hadi bakalım güle güle güle güle güle. güle.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 <gülüyor> Nereden buldun bu şalvarla gömleği? He? Onlar benim damatlıklar Rüstem Ağa. <gülüyor> Vay be hocam. Sen de damatken az değil misin anne? Hani, ne azı yahu? Hadi hadi saklama. Bu korkuluk gibiydin değil mi? <gülüyor> Töbe tövbe. Aştırma şimdi benim ağzımı. <gülüyor> Doğru hocam. Korkuluğa ağız da yapman lazım bak. A ağız mı? Ağız ne olacak Rüstem Ağa? Nasıl olsa bu korkuluk konuşmayacak. <gülüyor> Peki...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 Bir ağaç fındık ben geldim. Aa dedeye hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> Anneannen <gülüyor> de yok mu? Yok komşuya gitti. Deden gelirse eşeğe saman versin dedi. İyi iyi başka dede de. Sakın